Yazan Miguel Mihura Çevirenle uygulayan Can Kapyalı Reji Zihni Küçümen Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Carlota Ayşegül Yalçın Charlie Cüneyt Türel Heris Kamran Yüce Douglas Bilgezobo, Velda Candan Teksoy, John Sükan Kahraman, Fred Avni Yalçın, Margaret Aliye Uzunatağan, Doktor Zehni Göktay, Bil Sezai Altekin, Kristi Filiz İyi akşamlar Bay Charlie İyi akşamlar Harris Devriye polisliği zor diyeyim Az önceki gürültüyü duydunuz mu? sistem göz gözü görmüyor Ne olduğunu anlayamam Birkaç ay er silah atıldı yanılmıyorsam onu söylemek istiyorsunuz Evet evet silah sesiydi galiba hmm, Az sonra nöbetim bitiyor Bir fincan kahveye ne dersiniz Bay Charlie? Teşekkür ederim Şimdi gelirken büroda içtim bir tane Hem bu akşam eve erken dönmeliyim Yemeğe geç kalmamam gerek Yemeği kimle yiyeceğimi biliyor musunuz? <Gülüyor> Karınızla tabii e, Tabii karımla Ama bir de konuğumuz var bu akşam Bay Douglas Hilton Nasıl? Şu ünlü dedektif mi? Evet iyi bildiniz ta kendisi Kolejde sınıf arkadaşımdı Birbirimizi görmeyeli yıllar oldu Scotland Yard'ın en iyi dedektifi olduğu söyleniyor Bugüne kadar el atıp da çözemediği olay olmamış Mesleğiyle ilgili ayrıntıları pek iyi bildiğimi söyleyemem dostum Ama çok iyi bir arkadaştır Douglas'ın Bu akşam gerektiği gibi ağırlayamamaktan korkuyorum onu. Çünkü aşçı kadın izinli. Yemekleri karım yapacaktı. Bilmem bir şeyler hazırlayacak zamanı oldu mu? Bence boş yere telaşlanıyorsunuz. Yemek hazır olmalı. Nereden anladınız? E bakın duymuyor musunuz? Bayan Carlotta her gece olduğu gibi piyano çalmaya başladı. Evet haklısınız Carlota bu. Piyanonun sesi sokaktan duyuluyor. Durmadan bıkmadan çalar. İşin kötü yanı... Ben pek düşkün değilimdir piyanoya Douglas dostum hoş geldin Teşekkürler Charlie Nasıl tam zamanında geldim değil mi? Hem de dakikası dakikasına Ben de bürodan yeni dönüyordum Belki evi bulamazsın diye seni burada bekleyeyim dedim İşte evimiz de bu zaten önünde duruyoruz Demek evim bu o güzel Karın ne yapıyor Dinle bak duyuyor musun piyanoyu Çok iyi piyano çalar Carlota Çok iyi sözü bile az Bay Douglas. Bayan Carlota fevkalade piyano çalar Aa, Sizleri tanıştırmadım değil mi ee, Bu polis memuru Harris Az önce sana olan hayranlığından söz ediyor Evet Bay Douglas buluşlarınız için kutlamak istiyordum sizi <Gülüyor> Teşekkür ederim memur bey Hmm, söyler misiniz, karınız öyleli çok mu oluyor? Fakat karbon öldüğünü nereden anladınız? Gerçekten çok ilginç. Bu. Yok canım o kadar önemli değil. Harry sokağa yayılan ezgilere kulak vermeden edemiyor. O halde duygulu bir adam. Ama bir polisin aldığı maaşla böyle sisli, tatsız bir havada... ...kendini müziğe verebilecek kadar duygulu olmasının... ...bence iki nedeni var. Bunlardan birincisi karısının onu terk etmesi, ikincisi ise ölmesi. Karısının onu terk ettiğini düşünürsek... ...duygulu bir adam olan Harris'in burnu kıpkırmızı olmalıydı. Oysa öyle değil. Bu durumda ikinci nedene ağırlık vermek gerekiyor. Yani karısının ölümüne. Kutlarım sizi Bay Douglas, candan kutlarım. Peki ama onun duygulu karakteri yanında bekar olabileceği de düşünülemez mi? Ha, düşünülemez tabii. Buraya gelmeden önce bu bölgedeki polislerle ilgili gerekli bilgiyi merkezden aldım. Tabi bu arada Harris'in de dul olduğunu kesinlikle öğrenmiş oldum <gülüyor> Duyuyor musunuz Harris İşte İngiliz esprisi diye ben buna derim ha, Haklısınız ilginç bir kişiliğe sahip Bay Douglas. Hadi Douglas Carlota bizi bekliyor olmalı ha, Bir dakika Charlie bence şu anda Carlota'yı rahatsız etmemek gerek Herisin kendisini dinlediğini biliyor olmalı Öyle değil mi? Belki ama nereden bilebilirim Biliyor biliyor bence biliyor hiç kuşkum yok Dinlediğinizi bilmese bu denli duygulu çalar mıydı hiç? Duygulu mu? Bu sözlerden hiçbir şey anlamadım Douglas Ha önemsiz Charlie bence bu dünyada Saldığımız kadar önemli olan hiçbir şey yok ee, Tamam işte piyano kesildi Gidiyoruz değil mi? Tabi geç bile kaldık Carlotta evde yalnız Şimdi yukarıdan inerek açar kapıyı Yalnız mı? Seni yemeye çağırdığım zaman aşçı kadına izin verdiğimizi unutmuştum ee, Bu yüzden beni affetmen gerekecek Rica ederim ee, Nasıl buluyorsun karımın eczanesini? Çok iyi çok iyi hem de çok büyük Bu ev olduğu gibi size mi ait? Evet bir de ufak bahçesi var işte Burası pek canlı bir yer değil ama sakin sayılır Tuha Neden Carlota kapıyı açmadı hala? Carlota Carlota Bekleyelim Charlie ne acelemiz var Küçük bir merdivenle inilir aşağı Neden bu kadar gecikti anlayamıyorum Evin anahtarı yok mu sende Bana kapıyı hep o açtığı için yanıma anahtar almıyorum Bu evin başka çıkış kapısı var mı Harris Arkada terviz kapısı var Küçük bir sokağa açılır Ama o kapının tek anahtarı var O da Bayan Velda'da Yani bugün izinli olduğunu söylediğim aşçık adında Peki ya eczanenin kapısı O da içeriden açılır kapanır Eczanenin arkadan bizim eve açılan bir kapısı daha vardır e Bana bu durum biraz tuhaf geliyor Bayçeli Sakın Bayan Carlotta'ya bir şey olmasın Son zamanlarda pek iyi değildi Neyi vardı karının Önemli değil Douglas ee, Ara sıra kalbine sancı girdiğini söylüyordu Carlota Carlota Kapıyı kırmaktan başka çare yok Şuraya bakın yukarıdaki pencere aralanmış Oysa bayan Carlota piyano çalmaya başlamadan önce Kapalıydı o pencere Ne demek istediğinizi anlayamadım Herres Bilmiyorum ama isterseniz tırmanabilirim oraya ha, Tırmanmaya gerek yok Yanımdaki maymuncukla açarız kapıyı Bana kalırsa biz burada konuşurken Carlota pencereyi açtı Bana baktı sonra da arka kapıdan kaçtı <gülüyor> Yok canım Eve davet ettiğim bir arkadaşımdan neden kaçsın karım Karın eve getirdiğim bir arkadaşından kaçmıyor Scotland Yardım Dedektifi Douglas Hilton'dan kaçıyor Nasıl düşünebilirsin Düşünüyorum Bu düşüncemin üzerinde de ısrarla duruyorum Karın beni gördü ve kaçtı Bu tür konularda yanılmadığımı Bir kez daha söylemeliyim sana Şimdi şu kapı açalım Evet, tamam. Açtık kapıyı. Harris, siz burada. Kapının önünde duracaksınız. Charlie, sen peşimden gel. Yukarı çıkacağız. Carlotta! Carlotta! Kimse yok. Hangi odada çalıyordu piyanoyu? Şurada. Ne oldu Davis? Carlota içeride Charlie Ölmüş Olamaz İçeri girmenin hiçbir yararı yok Burada kalman daha iyi Nasıl olur çok iyiydi bugün Yanından ayrıldığım zaman hiçbir şey yoktu Carlota'nın ölümü hastalıktan değil Cinayet Hı? Boğularak öldürülmüş Naylon bir kordonla boğarak öldürmüşler Görmek istiyorum onu Üzgünüm ilgililer gelene kadar içeri sokamam seni Nasıl olur kim öldürebilir Carlota'yı Otur sen şöyle durumu Harris'e bildirmem gerek Harris Bayan Carnot'a boğularak öldürülmüş Durumu derhal merkeze bildirmeniz gerek Birkaç dakika önce hiçbir şey yoktu Her şey bu kadar çabuk Nasıl olabilir Piyanonun başından kalkar kalkmaz saldırmış ona Bak notalar yerde tabur edebililmiş Katil burada Charlie Burada mı dedim Evet evet evin içinde bir yerde olmalı Nereye iniyor bu merdiven Mezahane Ama önce, evet. e, önce banyoya baksaydık Şu kapı banyonun kapısı Her yana bakacağım ben Sen buradan ayrılma Çok üzüldüm, Kapıda sizinle konuşarak zaman kaybetmeseydim olmayacaktı bunlar Carlota'nın ölümünden kendimi sorumlu istiyor Böyle konuşmakla haksızlık ediyorsunuz Siz Bay Douglas'ı bekliyordunuz Katil kaçmış Şimdilik yapılacak hiçbir şey yok Eczaneye baktın mı? Evet her yeri gezdim Yalnız ezade çekmecenin zolanarak açıldığını ve içinde hiçbir şey bırakılmadığını gördüm. Yok olamaz bu. İnanmam buna. Neden? Bilmiyorum Douglas. Çekmecede çok para var mıydı? Bilmiyorum. Para işleriyle ilgilenmem ben. Kim ilgilenir? Carlota. Kalfası Fred'de yardım eder ona. Demek bir de Kalfa var Fred. Bak bu önemli işte. Ama Fred'i eczaneyi kaparken gözlerimle gördüm. Karımın piyano çalışını duyduğumuz sırada o buradan ayrılalı iki saat oluyordu. Peki bu iki saat sırasında siz hep bu evin önünde mi durdunuz Harris? Hayır efendim her an bu evin önünde durmuyordum tabi Caddenin aşağı taraflarına da gittiğim oldu Anlaşıldı Hiç zaman kaybetmeden gidin ve durumu bildirin Savcının bir an önce gelmesi gerek Hemen gidiyorum efendim ha. Bir dakika Harris Bu odaya ilk girdiğim an piyanonun üstünde bir tabaka görmüştüm yanılmıyorsam Ben hiçbir şey fark etmedim Hem benimki cebimde Gösterir misin Charlie? Tabi evet, Teşekkür şey... ederim E, tabakayı ben de fark etmedim Baydoğan Neyse neyse önemli değil yanılmış olacağım Peki siz içeriye nasıl girdiniz Harris Kapıdan efendim başka nereden girebilirim ha, Gidebilirsiniz Evet Bay Charlie Şimdi sizinle yalnız kaldık işte Aramızda olmayan bir dostluğu var gibi göstererek Oyun oynamaya gerek yok Şimdi sizden bana gerçeği olduğu gibi Anlatmanızı istiyorum Bütün bu olanlardan sonra hangi gerçeği anlatmamı istiyorsunuz hem gerçeğin önemi kaldı artık Şu anda sizin görevinizin polisten hiçbir şeyi gizlememek olduğunu hatırlatırım Bakın Bay Douglas Günün birinde korkunç bir olayın başıma geleceğini çok iyi biliyordum ben Ama bu olayın bu akşama sizi davet ettiğim geceye rastlayacağını hiç ummazdım Beni davet etmeye geldiğiniz zaman neden bu kuşkularınızdan söz etmediniz? Ben sizin karımla yüz yüze gelmenizi Ondaki acayip havayı kendi gözlerinizle görmenizi istiyordum Carlota evleneli 3 yıl oluyor Bay Douglas Bu 3 yıl içinde neler olduğunu Bu kasvetli evin içinde yaşamayan bir kimse kolay kolay anlayamaz Bana her şeyi tüm açıklığıyla anlatmanız gerekiyor Evet sizi dinliyorum Duvr'da oturuyordum Londra Bankası'nın oradaki şubesinde görevliydim Carlotta bulunduğum yere akrabalarını ziyarete gelirdi Kocası Smith öldükten sonra sık sık gelmeye başlamıştı Kocasının ölümünden 5 yıl sonra evlenmeye karar verdik ve evlendik İlk gecemizi bu evde geçirecektik İlk olarak geliyordum bu eve Ve daha o ilk gecede Carlota'nın tehlikede olduğunu Ölümle karşı karşıya bulunduğunu anladım Ne oldu o gece söylesenize Söyleyeceğim Bay Douglas Her şeyi sırayla anlatmaya çalışıyorum Doğrudan Londra'ya fırtınalı berbat bir havada gelmiştik Gardan bizi eve getirecek arabayı güçlükle bulduk Carlota'nın davranışlarındaki sözlerindeki uzun uzun dalıp gidişlerindeki acayipliği bir türlü anlayamıyordum Eve girdiğim zaman aynı acayip havayı hizmetçilerde de gördüm Evde Velda ile kocası bekliyordu bizi. İlk ölen de bu adamcağız oldu zaten. İlk ölen mi dediniz? Ben buraya gelmeden önce iki kişi daha ölmüş. Ama benim ilk gördüğüm bayan Velda'nın kocası oldu. Bana hizmetçilerden değil Carlota'dan söz edin lütfen. Onunla ilgili bir şeyler öğrenebilmek için... ...meraktan çatladığımı görmüyor musunuz? Kapının önüne geldiğimiz zaman Carlota arabadan atlayarak eve girdi. Şoförün parasını veriyordum ben. Tam o sıra Carlota'nın... Çağrı! Geliyorum sevgilim Yeni evinde benimle birlikte olmak için sabırsızlanacağını olmuyordum Elbette sabırsızlanıyorum ama şoförün parasını veriyordum Ne kadar tuttu? İki şilin yedi peni Ne diyorsun sevgilim çok fazla para almış Gardan burası ne kadar yol ki Amcam yaşasaydı o şoförün çekiciyi vardı Bu konularda senin de amcama benzemeni isterim Charlie Tabii sevgilim haklısın ama öyle yağmur yağıyordu ki pazarlığı gereksiz buldum Şimdi daha güzel şeylerden konuşalım Bilsen o kadar mutluyum ki, nasıl buldun evimizi? Çok iyi, çok beğendim ee, Ben bunları çıkardım Bayan Carlotta, kocam da büyük valizleri getiriyor Teşekkürler Velda, Charlie, seni Velda ile tanıştırayım, sonsuz güvenim vardır ona Kocası John da bahçe ve öteki işlerle ilgilenir Tanıştığımıza memnun oldum Bayan Velda Ben de öyle efendim, Bay Charlie'yi nasıl buldun Velda? Bay Charlie gibi birini seçtiğiniz için sizi tebrik ederim Fakat boyu biraz kısa gibi geldi bana Boyu neden kısa gelmiş sana? Hadi söyle cevap ver Bilmiyorum ama boyunun daha uzun olduğunu umuyordum ben Bu seni ilgilendirmez Belda Bay benim kocam, senin değil anladın mı? Can, bence bunun hiç önemi yok Bayan Carlota Bana fikrimi sordunuz ben de söyledim Amcanız hayatta olsaydı onun yalnızca kısa boylu değil Yüce olduğunu söylerdi Sen onun sözlerini aldırma sevgilim Böyle olur olmaz şeyler için tartışma çıkartmaktan zevk alır nedense Ama görürsün sonunda sevecektir seni Tabi Carlota tabi Öyle olur umarım Valizleri buraya bırakayım mı bayan Carlota Nereye istersen bırakabilirsin Bu da John sevgili Velda'nın kocası Nasılsınız bay John Teşekkür ederim bay Charlie Buraya gelmekle çok sevindirdiniz bizi Sizlerle birlikte olmak beni de çok sevindiriyor Yalnız piyanoya dayanmamanızı rica edecektim Sizden üstündeki vazo kırılabilir evet. Bay Powell çok severdi o vazoyu Bunu söylemeyene gerek var John Amcamın sözünü etmekten usanmadınız mı hala Ama bu çok önemli bayan Carlota Amcanız bu vazuyu çok severdi Bu tür tartışmalara bir son vermeniz gerek Charlie gel benimle Odamızı göstermek istiyorum sana İnceresi yok sevgilim Bu da diğerlerinin tam ortasında bulunduğu için Her yanı kapalı Bana da bu yüzden biraz sıkıntılı geldi galiba Charlie Birlikte yaşayacağımız odaya nasıl sıkıntılı diyebilirsin Bu sözlerinle beni üzüyorsun sevgilim Böyle şeyler söylemeyeceğine söz ver bana Affet sevgilim isteyerek söylemedim Çok kötü bir havada Üstelik hava karardıktan sonra geldik buraya Bu yüzden sana sıkıntılı gelmiş olacak Hem aşağıdan yani eczaneden buraya kadar çıkan Asit fenik kokusunun da etkisi altında kalmış olabilirsin John Buyurun Bayan Carlota Fred gitti mi? Hayır efendim eczanede sizi bekliyor Buraya gelmesini söyleyin Fred yanımda kalfa olarak çalışıyor sevgilim Çok iyi bir çocuktur Ben olmadığım zamanlar eczanede her işi o yürütür Bir zamanlar aşıktı bana Çocukluk işte Şimdi de en iyi arkadaşlarımdan Marguerite'i sevdiğini söylüyor Odanızı hazırlayabilir miyim Bayan Carlotta? Evet Velda Hazırlasın değil mi sevgilim? Tabi hazırlasın tabi İyi akşamlar Bayan Carlotta ee, Eczanenin hesabını kapatıyordum aşağıda İyi akşamlar Bay Fred Sizi kocamla tanıştırmak için çağırdım buraya Nasılsınız efendim e, Teşekkür ederim Bay Fred Yolculuğunuz iyi geçti mi Trenimiz zamanında gelmedi çok gecikti Havalar ne kötü gidiyor değil mi bugünlerde Hı, Nem yüzde doksanı bulmuştur <gülüyor> e, Oysa bir de barometreye baksanız yükseliyor Neden gülüyorsunuz <gülüyor> Birbirimize söylediğimiz sözlere gülüyorum Havalar çok kötü, tren gecikme yaptı Barometre yükseliyor Ders kitaplarındaki konuşmalara benziyor söylediklerimiz Öyle değil mi Bayçerli? Evet haklısınız <gülüyor> Bazen insan farkında olmadan böyle konuşuyor işte Ne yazık ki hayatta konuşmalar Çoğu kez bu düzeyde oluyor Günler hep tek düze geçiyor Bir gün Bir başka gün daha. Sonra bir başka gün Neden böyle söylüyorsun sevgilim? Hiç sevgilim hiç, e, Sizin söyleyecek başka bir şeyiniz var mıydı Fred? Hayır bayan Carlotta Peki Fred teşekkür ederim Yarın birlikte gözden geçiririz her şeyi hı hı. Tanıştığımıza çok sevindim Bay Charlie İyi geceler dilerim İyi geceler Fred Nasıl buldun Fred'i? İyi neşeli bir genç İçten pazarlıklı hem de yalancı Velda susar mısın lütfen Düşüncelerini alçak sesle söylemene gerek yok diye kaç kez söylemiştim sana Heh. İkiniz de çekilebilirsiniz artık Sofranın hazır olduğunu söylemeye gelmiştik Hadi içerli e, Hayır sevgilim Hiç aç değil karnım Ama trende çok aç olduğunu söylemiştin İştahım kapandı nedense Yorgunluktan olacak e, Haklısın çok yorulduk O halde çay içelim Baş üstüne Benden bir isteğiniz var mıydı bayan Carlotta e, Hayır canım teşekkür ederim Hiç hissetmiyorum kendimi Biraz uzanacağım izin verirseniz Ne oldu neyin var John Her zamanki gibi efendim kalbim O halde hemen gidip yatın siz Teşekkür ederim bayan Carlotta Lütfen çayları getirdim Bayan Martin aşağıda sizi bekliyor Bir şey soracakmış galiba yukarı çıkmak istemedi Teşekkür ederim Melda Buraya kadar gelmişken yukarı çıkmamak olmaz dedim çıktım bile Böyle bir günde sizleri rahatsız ettiğim için ikinizden de af dilerim Hoş geldin Margaret Buraya gelmekle mutlu ettin bizi Bürodan çıktığımda yanımızdaki eczane kapalıydı Gene öyle bir baş ağrısı tuttu ki Gerçi bilirsin sık sık ağrıyor olur ama Böylesine ilk kez rastlıyoruz Üzülme sen bendeki haplardan bir tane veririm şimdi sana ee, Kocam Charlie ile tanıştırayım seni Memnun oldum Bay Charlie Carlotta sizden çok söz etmişti bana Sizinle tanışmaktan ben de memnun oldum Bayan Margaret. Margaret aile doktorumuz Bay Watson'ın kızıdır Charlie. En iyi arkadaşımdır benim. Baban nasıl Margaret? İyi Carlota bildiğin gibi. Sizlerden bir kez daha af dilemek istiyorum. Şu başımın ağrısı olmasaydı böyle zamansız gelmezdi. <gülüyor> Az şu aptalları. Bu tür sözler etmeyi de bırak lütfen. İyi geceler Bay Charlie. Bu evde Carlota'nın yanında mutluluk dolu bir yaşam dilerim size. Teşekkür ederim Bayan Margaret. Ben de size iyi geceler dilerim. Nihayet baş başa kalabildik sevgilim ya, Bir şey düşünüyorsun sen Ben mi? Ne düşünebilirim ki? Daha şimdiden çevremde olan herkesi tanıyorsun işte Velda, John, Fred En iyi arkadaşım Margaret İşlerimde canınız sıkan olmadı umarım Bunda nereden çıkartıyorsun? Hep aynı şeyleri konuşuruz da ondan Örneğin Margaret erkeklerden nefret ettiğini söyler ama Gerçekte deli gibi sever onları Fred'e aşık olduğunu daha önce söylemiştim sana Şu büfenin üzerinde duran resim Kimin resmi sevgilim e, O mu Affedersin kaldırmayı unutmuş olacağım O resim eski kocam Smith'e ait Neden ölmüştü Bay Smith Kalpten Amcanın da kalpten öldüğünü söylemiştim değil mi Evet sevgilim O da kalpten öldü e, Çay içmiyor musun Hayır teşekkür ederim Ezanenin ışıklarını söndürmediler galiba Aşağı inip bakmam gerek Evet Bakmam gerek Çünkü bir gece ben var Carlota gece... Ne düşünüyorsun öyle Carlota Carlota Affedersin sevgilim Bazen böyle olurum işte Eskiden daha sık olurdu Şimdi izin verirsen üstümü değiştireyim Şu duvardaki resim kimin O resim Paul'un resmi Charlie Amcamın Bu evde mi kalıyordu amcam? Hayır bizim evin biraz aşağısında oturuyordu Ama yemeklerin her gün benimle birlikte yerdi Birbirimizi çok severdi Üstüne değilsene sevgilim Ben de bu arada sana piyano çalayım Çok iyi piyano bilemezsin. Çok çok mutluyum. Karlıcak'a sevgilim ne olduğunu söylesene bana. Ben var. Alma Aldırma sen çerlemi. Hiçbir şey yok Sinirlerim bozuk Hepsi o kadar Hikâma dikkat etmelisin kendine o durumun ne? çok üzüyor beni Sana ihtiyacım var Charlie Seni nedenini sevdiğimi bilemezsin Oysa bunu bilmeyine kadar çok isterdim Yoksa seni sevdiğime inanmıyor musun İnanıyorum sevgilim inanıyorum Artık evlendik Ama ben bu evliliğin daha çabuk olmasını isterdim Oysa biliyorsun Seninle evlenebilmek için tam beş yıl bekledim Haksızlık ediyorsun Charlie Evlenmeme amcamın engel olduğunu biliyorsun Bence amcanın engel oluşu senin için bir neden değildi Davranışlarında serbesttin sen Hayır Charlie O yaşadıkça söylediklerini yapmak zorundaydım Bir şey bilmemezsin Durumu bir bilsen seni ne denli sevdiğimi anlardın Ne demek istediğini anlayamadım Önem yok Hem bu konuyu değiştirsek daha iyi olur Lütfen Carlota anlatmanı rica ediyorum Anlatmama o kadar çok mu istiyorsun Evet O halde dinle Amcamın tek saydım ben Ama seninle evlenmemek kesinlikle karşıydı Seninle evlenecek olursan bana mirasından hiçbir şey bırakmayacaktı Nesi var nesi yok her şeyi Velda'ya kalacaktı Velda'ya mı kalacaktı? Yani şu senin yanında çalışan kadın ama Evet seninle evlenirsem her şeyini ona bırakacağını söylemişti Peki ne oldu sonra? Ne olduğunu anlamıyor musun? Amcama mirasını kaybetmek istemiyordum ama bir an önce de evlenmeliydik seninle O yaşadıkça seninle evlenemeyecektim Bu yüzden ölümünü çabuklaştırdım Şaştın değil mi? Ah çali. Ama öyle işte. Amcam kalpten ölmedi. Onu zehirleyerek ben öldürdüm. Ne diyorsun Carlota? Bana öyle bakma lütfen. Olamaz. Doğru olamaz bu söyledikleri. Ne yazık ki gerçek bu. Yaptığım şeyin doğru olmadığını ben de biliyorum. Ama seninle mutlu olabilmemiz için başka bir yol yoktu. Yok. Yo, hayır. hayır Carlota bu sözlerine inanamıyorum. Şaka ediyorsun benimle. Neden inanmıyorsun? Seni seviyordum. Seninle bir an önce evlenmek istiyordum. Peki ama nasıl olurdu bu yaptıklarını? Nasıl öldürdüğümü öğrenmek istiyorsun değil mi? Zehirle tabii. Eczacı olduğumu unutuyorsun. İstediğin her türlü zehir var bende. Şaka ediyorsun Carlota. Şaka ediyorsun. Hadi. Bütün bu söylediklerine şaka olduğunu söyle. Ha, i̇nanman gerek sevgilim. Bunu senin için, ikimiz için yaptım. Hem amcam son zamanlarda bana karşı çok tuhaf davranıyordu. Tat sana karşı her tuhaf davranımı zehirlemem mi derim? Peki ya doktor? Doktor bir şey anlamıyor mu? Hayır, çok yaşlıdır doktorumuz. Kalpten öldü diye rapor verdi. Hem verilen zehrin ölümden sonra iz bırakmaması için çok özel dozlar kullanmak gerek. Yoksa beni budala mı sandın sen? Ya hizmetçiler? Onlardan kuşkulanmadığımı söyleyemem. Bizimle nasıl konuştuklarını gördün. Ama ellerinde hiçbir delil olmadığına göre nasıl isterlerse öyle davransınlar, önemli değil. Sence önemli değil vedilec. Evet. Önemli değil. Artık bu konuyu kapatalım sevgilim. Hadi. Hem çok geç oldu artık. Charlie titriyorsun sen. Yoksa hasta mısın? Hayır. Hayır. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Artık sana olan sevgimden kuşku duymayacağını umarım. Bana güvenmelisin Charlie. Ben de sana güveniyorum. Güvenmesem anlatmazdım. Haklısın sevgilim. Ama ne olduğunu bilemiyorum Herhalde trende üşütmüş olacağım ha, O halde sana bir hap vereyim Buradaki eza dolabımda her çeşit hap var Hayır Carlotta hap istemiyorum Charlie neren ağrıyor söylesene Üşüyorum Carlotta Üşüyorum diyorum sana Biraz uyusan hiçbir şeyin kalmaz Hayır uyumayacağım Ne oldu böyle birdenbire bilmiyorum Her yanım titriyor <Gülüyor> O halde karşımızda oturan doktoru çağırması için Velda'yı uyandırayım Hemen gelir Charlie Efendim Şu andan itibaren suç ortağı olduğumuzu... ...aklından çıkarmaman gerek. Hiçbir zaman konuşmayacaksın sevgili Sakın unutma bunu. Aklından çıkarma. Hiçbir zaman konuşmayacaksın. Sakın unutma. Demek karınız Carlota'nın... ...doktoru çağırmaya gittiğini söylüyorsunuz. Hayır. Karın Vella'yı uyandırmaya gitti. doktora o çağıracaktı. Karınız size her şeyi anlattığına göre... ...neden hemen durumu polise bildirmediniz? Size onu sevdiğimi söyledim Bay Douglas... Seviyordum Carlota'yı Evliliğinizin o acayip geçen ilk gecesinden sonra Onu hala sevdiğinizi söyleyebiliyorsunuz Fakat o her şeyi benim için yapmıştı Evlenmemiz için yapmıştı Carlota'yı seviyordum Acıyordum ona Şu minicik yeşil kağıt parçasını yerde buldum Ne olduğunu biliyor musunuz? He? Canım şu küçük yeşil kağıt parçasını Kağıt parçası mı? Carlota'nın küçücük ilaç şişeleri vardır Onlardan birinin etiketi olacak Peki devam edin lütfen Sonra doktor geldi mi Daha önce size Johnla aramızda geçen bir konuşmayı anlatacağım Carlota Velda'yı uyandırmaya gitmişti Az sonra kapının önüne John geldi Girebilir miyim Bay Charlie Tabi Bay John girin Bayan Carlota yukarı çıkarak Yanınızda kalmamı söyledi Teşekkür ederim Siz de rahatsızdınız galiba Önemli değil Burada hiçbirimiz iyi sayılmayız ki Bakın size bir şey sormak istiyorum Carlotta'nın amcasının ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu neden sordunuz Bağçarlı? Şu sıra sinirlerim çok bozuk. Merak ediyorum. Ölümü bizleri çok şaşırttı. Yalnız onun değil Bay Smith'in yani Bayan Carlotta'nın ilk kocasının ölümü de bizleri çok şaşırttı. Ya. Peki neden öldü o? Ölümün kalpten olduğunu söylediler ama... ...bize biraz tuhaf geldi işte. Benim düşüncemi soracak olursanız... Evet John. Ne düşünüyorsunuz? Hiç Bayan Carlota Bay Charlie ile konuşuyorduk Ne de. konuşuyordunuz Bay Charlie ile Eski kocanın ölümünden söz ediyorduk sevgilim Böyle can sıkıcı konulara girmenin ne gereği var Size eski kocamdan söz etmeyin demiştim Joe Hem kalbinizden rahatsız olduğunuzu biliyorsunuz Üzücü şeyler üzerinde fazla durmamanız gerek Hadi Hemen gidip yatın şimdi Sizinle daha sonra ilgilenirim İyi geceler bayan Carlota. Ah. Ben de az önce gelerek beni çağırdığınızı söyledim. E, e, sizi kocam için çağırmıştık doktor. Biraz rahatsız da. Bu yenisi galiba. Evet. İyi iyi. E, dilerim ötekinden daha ömürlü olur. Orasını bilemem. Böyle giderse... Pekala şimdi anlarız neyi olduğunu. bir Şikayetinizi söyler misiniz bayım? Aniden boğazıma bir şey tıkanır gibi oldu Titremeye başladım Ateşiniz de var galiba e, Carlota derecemi evde unutmuşum Seninkini verir misin? Şimdi getiriyorum Dok doktor Doktor sizinle konuşmam gerek Söyleyin sizi dinliyorum Karın bizi duymamalı Bakın Carlota'nın aklının yerinde olduğuna emin misiniz? Tabii eminim Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum e, Dereceyi getirdim doktor Başka bir şey ister miydiniz? Evet Carlota bir, bir de hablo lütfen Peki doktor Hı. Evet hadi söyleyin çabuk olun biraz. Karlatan'ın amcasının ölümünden söz edecektim. Ya zavallı adam. Bir de Bay Smith'in ölümünü soracaktım. E, Bay Smith mi dediniz? E, o halde size bir soru sormama izin verir misiniz? Ne soracaktınız? Korkuyorsunuz değil mi? Evet doktor hem de çok korkuyorum. O halde şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin. Nasıl doktor? Kocamın bir şey olmadığını umarım. Yok hayır hiçbir şey yok kocanızın. Biraz sıkılmış o kadar. Neden sıkılmış? Yoksa sıkıldığını mı söyledi size? Bana bir şey söylediğini de nereden çıkartıyorsun yavrucuğum? Şimdilik onun yapacağı en iyi şey uyumak. Yarın yine gelir görürüm kendisini. Peki doktor. Hoşçak. İzin verirseniz geçireyim sizi. Dışarıda hava çok soğuk. Sıcak tutacak bir şey ikram etmek istiyorum size. Sen uyut Charlie. Belki ben biraz gecikirim. John'un da ilacını hazırlamam gerek. Sonra birkaç gün içinde John öldü öyle mi? Evet Bay Douglas. hem yalnız John değil doktor da öldü Ne diyorsunuz? Evet hem ikisinin de kalpten öldüğünü söylediler Carlota doktoru geçirirken ona içecek bir şey verdiğini hatırlatmama gerek yok artık Kısacası Bayan Carlota'dan ölç almak isteyen tek bir kişi var ortada o da Bayan Velda Ben bu görüşümü iki nedene dayıyorum Birincisi Carlotta sizinle evlenmekle amcasının Velda'ya bırakacağı mirası engellemiş oldu İkincisi ise Velda kocası John'u karınızı zehirlediğinden kuşkulanmaya başlamıştı Ama neden bir dedektifin buraya geleceği gece boğdu onu Neden öldürmek için bugünü seçti Bence olaydaki gerçekleri örtmek için sizin buraya geleceğiniz geceyi seçti Çünkü sizi buraya çağırmamın nedeni bu evde dönen dolapların bir an önce açıklığa kavuşmasını sağlamak Bir de Fred var Evet cinayeti o da işlemiş olabilir Ama size göre Onun karınızı öldürmesi için Hiçbir neden yok öyle değil mi Evet bence karımı öldüren Fred olamaz ha? Aşağıda biri var galiba Bakın bakın Ayak seslerini duyuyor musunuz Telaşlamayayım Bay Charlie o da buraya geliyor zaten Gelebilirsin Bill Gelebilirsin artık ee, Kim bu adam ne işi var burada söyler misiniz Bill benim yardımcımdır Bay Charlie Gel bakalım Bill Bay Charlie'nin söylediklerini not ettin mi? Evet Bay Douglas, önemli olan her noktayı yazdım Bay Charlie'nin açıklamalarında dikkatimi çeken şu oldu Memur Harris'ten hiç söz etmedi Bay Charlie Harris'in bu anlattıklarımla ne ilgisi olabilir? Bizce var Bay Charlie Çünkü Harris'in karınıza aşık olduğunu biliyoruz Buraya sık sık geldiğini de biliyoruz onun Bugün öğleden sonra burada evinizdeydi Harris Hatta tabakasında burada unutmuştu Harris'i tabakayı alırken gördüm Ama bunun farkında değil Bence doğru değil bunlar Carlota'nın böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum Girebilir miyim Bay Dardırs Gelin Harris Yeni bir şey var mı Savcı neden gecikti Biraz geç kalacağını söyledi Bizim burada olduğumuzu biliyor Ben bu arada Bayan Velday'ı aradım Tabi bulamadınız Hayır Bay Dardırs buldum Burada aşağıda bekliyor Nerede buldunuz onu Dispanserde Buradan saat dörtte ayrıldıktan sonra ufak bir araba kazası geçirmiş... ...dispansere götürüp tedavi etmişler... Belda için düşündüğümüz böylece suya düşmüş oluyor Bay Charlie... Evet... cinayetle ilgili olmadığı ortada... O halde Fred ilgilenmemiz gerek... Onu da aradım her zaman gittiği yerlerde bile yoktu... Peki şimdi siz Bayan Belda'yı buraya çağırın lütfen... ...bil sen de Bay Charlie'yi alarak eczaneye gitti ...Bayan Belda ile yalnız kalmak istiyorum... Tabii sizce bir sakıncası yoksa Bay Charlie... Ne sakıncası olabilir? Nerede Bayan Carlotta? Bayan Carlotta'yı görmek istiyorum... Aa, az, önce, az önce bir kaza geçirdiniz Bayan Velda... Bu yüzden heyecanlanmamanız gerek... Ay. Şimdi sizden Bayan Carlotta ile ilgili ne biliyorsanız... Bana anlatmanızı istiyorum... Şu ana kadar yalnızca kocasını dinledim... Ay zavallı Bay Charlie... Çok iyi bir adamdır kim bilir ne kadar üzülmüştür Demek Bay Charlie'yı seviyorsunuz Neden sevmeyecekmişim Altın gibi bir kalbi vardır Bay Charlie'nin Herkese iyiliği dokunsun ister Karısını da çok severdi Bugün öğleden sonra ne olduğunu söyleyeyim bana Hiç önemli bir şey olmadı bugün Bayan Carlota'nın yanına gideceğimi Söylemeye çıkmıştım Masanın başına oturmuş günlüğünü yazıyordu Ne günlüğü bu Bayan Carlota her gün yaptıklarını bir deftere yazardı Bunu yalnızca ben bilirdim Başka hiç kimsenin bilmesini istemezdi Çekmecenin anahtarını da şuraya koyardı Bak halının altına saklardı Aa, Ama bakın Anahtar çekmecenin üstünde duruyor şimdi Haklısınız Defter de burada işte Aa, Bu defter çok işimize yarayacak Şimdi siz bana bugün öğleden sonra ne olduğunu anlatın Daha önce de söyledim ya Yukarı çıktım ve bayan Carlota'nın kapısını çaldım. Geri. Allah'a ısmarladık demeye gelmiştim. Peki Velda. Akşama konuğumuz olduğunu biliyorsun. Ama kalman için zorlayamam tabii seni. Bay Charlie bana daha önceden haber vermiş olsaydı... ...ben de aileme bu akşam yanlarında olacağımı söylemezdim. Kim geldi? Pencereden bakar mısın? Polis memur, herkese. Peki söyle yukarı çıksın İyi günler bayan Carlota Ne istemiştiniz bayarız Şey Pencerinizin altında şu tabakayı buldum da Evet Belki kocanızındır diye buraya getirmeyi düşündüm ee, Bir bakayım Yok hayır Charlie'nin değil bu O halde eczaneden çıkan müşterilerden biri düşürmüş olacak Neden bunu eczaneye giderek Fred'e söylemiyorsunuz? Önce size uğrayarak Bay Charlie ait olup olmadığını sorayım dedim Bu arada biraz da çene çalmış olacaktınız tabi Senin bir şey söylemene gerek yok Velda Bakın Harris Bundan böyle önemli bir durum olmadıkça gelmemenizi rica edeceğim sizden Beni sık sık ziyaret etmekle dedikodulara yol açabilirsiniz Anlıyorsunuz değil mi? Sizi rahatsız etmeyi hiç bir zaman düşünmedim Bayan Carlota Ama yine de bağışlayacağınızı umarım İyi günler Eris Çıkarken aşağı kapıyı kilitlemeyi unutma Velda Unutmam merak etmeyin siz İşte ne biliyorsam anlattım size Bayan Carlotta'nın öldürüldüğünü de dispanserde öğrendim Cinayeti işleyen Fred olabilir mi sizce? Son zamanlarda çok sinirliydim Neden? Bayan Margaret bırakmıştı onu Peki neden bıraktı Bayan Margaret Fred'i? Nereden bilebilirim Ama Bayan Margaret'in tuhaf bir kişiliği vardır Belki de o öldürdü Yok hayır Bayan Margaret'in öldürdüğünü nasıl düşünebiliyorsunuz Bayan Carlotan'ın en iyi dostuydu o Yıllardır tanırlar birbirlerini Onu da dinlememiz gerekecek Harris Buyurun efendim Buraya gelin Harris Bayan Margaret'i tanıyor musunuz? Bunu neden sorduğunuzu anlayamadım Lütfen tanıyıp tanımadığınızı söyleyeyim bize Bayan Margaret'ten nişanlandık biz. Nişanlandınız mı? Birbirimizi seviyoruz. Margaret Fred'den bu yüzden ayrıldı. Düğünümüze kadar hiç kimseye bir şey söylemek istemedik. Peki buraya neden geliyordunuz o halde? Biliyorum. Bayan Carlotta ile ilgilendiğimi sanıyorsunuz. Oysa ben buraya Margaret için geliyordum. Margaret Bayan Carlotta'ya çok sık gelirdi. Ama bugün öğleden sonra tabaka için gene geldiniz. Bu yüzden beni bağışlamanızı isteyeceğim baydanız. ...buraya bıraktığım tabakanın cinayetten sonra bulunmasını istemiyordum. Bu odaya girdiğimiz zaman gördüğünüz o tabakayı ben aldım. İşte bakın burada yanımda. Kimin bu tabaka? Arkadaşlarımdan Gayler'e ait. Sigara içmem ben. Sırf buraya girmek, Margaret'i görmek için yaptım bunu. Neden? E, çünkü birlikte dansa gidecektik. Ama Margaret gelemeyeceğini söyledi bana. Öğleden sonra bayan Carlotta ile birlikte olacağını söyledi. Siz de tabaka hikayesini uydurarak... ...buraya bayan Margaret'in doğru söyleyip söylemediğini öğrenmek için geldiniz. Evet bay Douglas. Ama Margaret'in bana yalan söylediğini anladım Anlaşıldı Harris Şimdi hemen bayan Margaret'i bularak buraya getirmelisiniz Peki efendim hemen gidiyorum Şimdi 21 Şubat'ta bayan Carlota defterine yazmış onu okuyalım hmm, 21 Şubat pazartesi Bugün öğleden sonra arkadaşlarımdan Christie'yi çaya çağırdım Onunla çay içme fikri pek yerinde oldu Bakalım kuşkularım doğru mu? Ne yapıyorsun Carlotta? Şu çay bardaklarını kendi hazırladığım özel bir tozla temizliyordum sevgilim. Neden? Ne yapacaksın onlarla? Nasıl sonra Kristi çaya gelecek? Ondan nedeniyle nefret ettiğimi bilirsin. Halbuki çağırmasaydın sevgilim. Yok, hayır, çağırdım. Çünkü son davranışı bardağı taşırdı artık. Ölmesi için daha fazla beklemeye gerek yok. Girebilir miyim? Ah, Kristi. Biz de şimdi Charlie ile senden söz ediyorduk e, Nasılsınız Bayan Christy? Teşekkür ederim Bay Charlie Az kalsın çaylarımızı sensiz içiyorduk Biliyorum biraz geç kaldım Hava o kadar fena ki insan zamanın çoğunu yollarda geçirmek zorunda kalıyor A, Haklısın üstelik bayağı da ıslanmışsın sen Şimdi bir bardak sıcak çay içince hiçbir şeyin kalmaz <gülüyor> e. Kaç şeker istersin? Üç tane lütfen Sen de içermedin miydin sevgilim? Hayır, hayır. Ben içmem canım. Charlie'nin kusuruna bakma Christie. Evlendiğimiz günden beri evde çay içmez. Erkeklerin kendilerine özgü bir takım alışkanlıkları oluyor. Bu yüzden Bay Charlie'nin davranışını doğal karşılıyorum ben. Bir bardak daha içer miydin? Hmm, teşekkür ederim. Carlota içmeyeceğim. Neden? Yoksa çayı beğenmedin mi? Yok, güzel olmuş çay. Yalnız içinde ilaç kokusuna benzer bir koku var gibi geldi bana. Yok canım. Az önce Charlie'nin önünde hazırladım çayı Öyle mi sevgilim e, Evet Carlota tabi İstersen bir yudum da sen al Charlie Bakalım aynı kokuyu duyacak mısın İçmiyorum ben Carlota biliyorsun içmiyorum e, Sen bankaya gitmeyecek miydin bugün e, Gideceğim ama biraz burada kalıp görmek istiyorum Neyi görmek istiyorsun e, Sevgilim söz gelişi görmek istiyorum dedim e, Dışarıda havanın ne kadar kötü olduğunu Az önce bayan Kristi söylemedi mi Erken dönmeni istediğim için söylüyorum Charlie Geç kalmanı istemiyorum e, Peki gidiyorum e, Bir şeyiniz yok ya Bayan Kristi e, Hayır Bay Charlie, ama neden sorduğunuz anlayamadım e, Yok e, bir şey yok e, İyi geceler dilerim Teşekkür ederim Kristi Sana nasıl teşekkür edeceğimi Bilemiyorum Al ama Carlotta hadi artık ah, Bu yardımını hiçbir zaman unutmayacağım Umarım istediğin gibi oldu Evet evet Hele çayın içindeki eza kokusunu söylerken çok iyi rol yaptın Nasıl etkilendiğini gördün uzaklaşmak istemedi buradan Bilemezsin Kristi. hiçbir zaman yanımdan ayrılsın istemiyorum Onu kaybetmek istemiyorum Bu isteğin gerçekleşti Carlotta artık üstünde durmaman gerek İlk zamanlar için öyle Amcamı zehirleyerek öldürdüğümü söylediğim zaman yanımdan bir an olsun ayrılmıyordu Ama şu sıralar Ne bileyim ne... bayan Carlota <gülüyor> Deneyiniz iyi sonuç verdi mi Evet Velda çok iyi oldu Bayan evet. Velda biliyor mu Velda'dan hiçbir şeyi saklamam Christy Oysa ben saklamasını isterdim Nedenini soracak olursanız Bu tür oyunlar hiç hoşuma gitmiyor Bu konuda tartışmak istemediğimi söylemiştim sana Canım bir adam karısının katil olduğunu bilirse Onunla rahat yaşayabilir mi hiç Yaşayabileceğini en az benim kadar sen de biliyorsun Hele o kadının kocası Sırf kendisiyle evlenmek için cinayet işlediğini biliyorsa Evet Carlota Kocandan söz ediyordu Charlie'e kendisiyle evlenmek için Amcamı öldürdüğümü söyledikten sonra Büyük bir rastlantı sonucu John'la doktor da öldü Tabi kocan onları da senin öldürdüğünü sandı Hı. Peki Margaret'in bunlardan haberi var mı Hayır Her bilen iki kişi var Senle Velda Çok geç oldu artık Carlotta Benim gitmem gerek Yakında gene gelirim sana Beklerim Christy e, Sizi geçireyim bayan Christy Teşekkür ederim Velda Merhaba Carlotta Ezanı ah. değil Yukarıda konuğun olduğunu söylediklerinden Hemen çıkmak istemedim Sonra kapının kapandığını duydum Ve arkadaki merdivenden çıktım Margaret Yoksa gene Fred ile kavga mı ettin Bir türlü anlamıyor Carlota Artık aramızda hiçbir şeyin kalmadığını kabul etmek istemiyor Maaşlayayım Bayan Carlotta Fakat Margaret konuşmam gerek Hayır birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yok dedim sana Hayır var konuştuklarınızı unutmadım ben Beni rahat bırakmanı istiyorum Fred Bu tartışmayı sürdürmenin gereksiz olduğunu anlamıyor musun Bak Margaret Bunun böyle biteceğini sanıyorsan aldanıyorsun Ne söylediğinizin farkında değilsiniz Fred Lütfen eczaneye görevinizin başına dönün Peki Bayan Carlotta Fakat gene söylüyorum bu iş böyle bitmeyecek Doğrusunu istersen Fred'e böyle davranmana ben de şaştım Margaret Sakıncası yoksa ondan neden ayrılmak istediğini söyler misin? Hayır Carlota bunun kimseyi ilgilendireceğini sanmıyor Affedersin Çay içer miydiniz? Bir bardak çay içersin değil mi Margaret? Çay mı dedin? Yok hayır çay falan istemiyorum ben Margaret anlayamıyorum evet. Lütfen Carlota çay içmek istemiyorum Hiçbir şey içmek istemiyorum Anlamıyor musunuz hiçbir şey istemiyorum Karınızın günlük tuttuğu defterde işte bunlar yazılı Bay Charlie Çok şaşırdım Bay Douglas Doğrusunu isterseniz ne söyleyeceğimi bilemiyorum Fakat bunu bana söylemeniz gerekirdi Bayan Velda Hayır söyleyemezdim Bu konuda Bayan Carlota'ya söz vermiştim İlk gece amcasını benim için öldürdüğünü O kadar içtenlikle anlatmıştı ki Ama sonra John öldü Arkasından da doktorun ölümü Bu ölümler sizi çok etkiledi Sıradan birer ölüm olmalarına rağmen her birini cinayete bağladın Bil haklı Karınızın gerçek sandığınız bu cinayetlerine Daha sonra ondan daha fazla bağlanmaya başladınız Bu sözlerinizi kabul etmiyorum Carlota defterindeki benimle ilgili düşüncelerinde yanılmış Ben yalnızca her canını sıkan kimseyi öldürüp öldürmeyeceğini anlamak istiyordum Aslında Carlota'nın cinayet işleyebileceğini sanmıyordum ama Yine de buna kesinlikle inanmak istiyordum 2 yıl... Bir insanın karısıyla birlikte bu duygular içinde yaşamasının ne demek olduğunu bilir misiniz siz? Bunu biliyordu Carlota diyelim ve sonuç olarak ölümü seçti. Düşündüğünüz gibi ise Bay Douglas Çünkü onun cinayetle hiçbir ilgisi olamaz. O sıra dispanserde olduğunu biliyoruz. Haklısın Bill. Siz çekilebilirsiniz Bayan Velda. Yardımınıza teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Harris'le Bay Charlie'yi de cinayetten sorumlu tutamayız. Çünkü onlar da cinayetten az önce Bayan Carlotta piyano çalarken evin önünde konuşuyorlardı. Ama Bayan Margaret üzerinde biraz durmamız gerektiğine inanıyorum. Bayan Margaret mi dediniz? Onun ne ilgisi olabilir bu cinayetle? Ama Harris'in Bayan Margaret'in nişanlı... Bay Çaylı'nın bu düşüncesine ben de katılır. Evet, de olabilir tabii. Bence kasadaki paranın çalınması da böylece açıklanabilir. Kasada kadar para olduğunu freddenmiş bilen yoktu. Şu fred adam bir an önce bulmak gerek. Bilemiyorum Bay Douglas bundan sonrası size kalıyor Neden ne üzüldüğümü bilemezsiniz Bay Charlie Ah tanrım zavallı Carlota zavallı Evet Bayan Margaret ne yazık ki bu da geldi başımıza Bugün buraya gelmiş miydiniz Bayan Margaret Hayır gelmedim Carlota ile ben çok sık görüşüyorduk ama her gün değil tabi Harris bugün saat 5'e doğru sizi dansa götürmek için aramış fakat bulamamış Arkadaşlar Harris'den daha önce gelerek birlikte gitmemiz için ısrar ettiler Ben de daha fazla karşı koyamadım Onlarla istemeyi istemeye gittim İstemeye istemeye diyorum Çünkü her aramızda olan duygusal bağ Arkadaşlarımın öğrenmesini henüz istemiyorum Peki neden çok geç döndünüz Erken... Dikkat ederek konuşmanız gerekiyor Bayan Margaret Çünkü yalan söylemeye başladınız Biliyordunuz Bunu size Carlota söyledi Böyle bir şey Carlota bana neden söylesin O halde Bay Charlie söyledi Veya Bayan Velda söyledi bilmiyorum Ama bildiğim tek şey Zehirlenmekten sizin de korktuğunuz Sakın buna da hayır demeye kalkmayın Bir gün arkadaşınız Carlota'nın ikram ettiği çayı onu tersleyerek içmek istemediniz O sözünü ettiğiniz gün olduğu gibi aklımda ...Fret'le tartıştıktan sonra çıkmıştım Carlota'nın yanına... ...Carlota'dan korkmuyordum ben... ...Belda'dan korkuyordum... ...Belda'dan mı korkuyordunuz? Peki söyleyin neden? Neden korkuyordunuz ondan? O da Fred'i seviyordu... ...bu yüzden nefret ediyordu benden... ...sizi zehirleyerek öldüreceğini mi sanıyordunuz? Evet... ...Belda'nın yalancılığı ve art düşünceleri çok korkutuyordu beni... ...üstelik bu evde durmadan zehirden söz edilir... ...çayı da bu yüzden içmedim... ...ne dersiniz Harris? Bilmiyorum Bay Dalgis ama... Olabilir tabii Ya siz ne düşünüyorsunuz Bay Charlie? Bayan Margaret her şeyi açıkça söylediğine göre doğrudur Velda'nın özel yaşamıyla hiçbir zaman ilgilenmedim ben Bu iş iyice Arap saçına döndü şef Hayır bence işi sizler karıştırıyorsunuz Bay Bill Kasadaki paraları almak için biri eczaneye girdi Fakat karım tarafından yakalanacağını anlayınca onu öldürdü Ama sizler bir sürü acayip sorular sorarak olayı çıkmaza sokuyorsunuz Artık yeter Charlie Şimdi ne düşündüğümü bir de ben söyleyeyim size Fakat Bay Douglas Aa, Dikkatleri üzerinize çekmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz Oysa Bayan Carlota'nın ölümünden çıkar sağlayabilecek bir tek siz varsınız bu Ne demek istiyorsunuz? Bahçeli'nin cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını biliyoruz Beni savunmanıza gerek yok Karın piyano çaldığı sırada evin önündeydim ben Aa, Biliyorum, biliyorum ...her şeyi o piyano sesi alt üst ediyor zaten... ...biz bir piyanonun çalındığını biliyoruz... ...ama o piyanoyu Bayan Carlotta'nın... ...çaldığını kesinlikle bilmiyoruz... ...evet bil evet devam et... ...sokağa yayılan bir piyano sesi duyduk... ...ama bu ses Bayan Carlotta'nın çaldığı piyanodan değil de... ...bir teypten çıkmış olamaz mı? Güzel Bil... ...bu buluşumla çok şeyi kanıtlıyorsun... ...şimdi size gelelim Bay Charlie... ...karnınızı öldürdükten sonra... ...teypi çalıştırdınız... ...bant boş olarak dönmeye başladı... ...sonra aşağıya indiniz... Harris'le konuşurken bantta piyano seslerini aldığınız bölüm çalmaya başladı ha Güzel bir buluş Tebrik ederim sizi Çıldırmışsınız siz Bu sözlerinizin gerçekle hiçbir ilgisi yok Suçsuzum ben Bill Harris arayın her tarafı Tape buralarda bir yerde olmalı Size hiçbir suçum yok diyorum Hiçbir şey göremiyorum bayraklar İyice bakın iyice Dolapların içinde her yeri aramanız gerek Yok şef herhangi biri gelip almış olacak Nasıl olur ben bu odadan hiç ayrılmadım ki İyice baktınız her yere Her şey ortada zaten Burada nereye gizlenebiliyorsun Peki bil peki hadi git dinlensen Bu işi yarına bırakalım Bu gidişle olayın Arap saçına döneceğine ben de inanmaya başladım İyi geceler Bay Douglas. İyi geceler Bill Harris savcıyla Diğerlerini bekler bizler de gidip yatsak Daha iyi olacak Beni affedeceğinizi umarım Bay Charlie Bayan Margaret size de iyi geceler dilerim Durun bakayım ne var sizin omzunuzda öyle? E, Dansta atılan konfetilerden olacak omuzumda kalmış A, Lütfen verir misiniz o kağıt parçasını bana? Hayret Bu odiye ilk girişimde buna benzer bir yeşil kağıt parçası daha görmüştüm Bay Charlie karısının ilaçlarından birinin etiketi olacağını söylemişti Bana yalan söylediniz Bayan Margaret Benimle böyle konuşamazsınız Evet evet buraya geldiniz Bayan Carlotta'yı siz öldürdünüz Hayır Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz Bay Douglas Size sormadım Eris Yeni bir yanılgıya daha düşüyorsunuz Bay Douglas Gidip uyusanız biraz Bu kez yanılmıyorum Bay Charlie Dansı yarıda bırakarak buraya geldiniz İlk bulduğum konfeti o zaman düştü yere Hadi hadi her şeyi itiraf edin Sizin yapacağınız en iyi şey bu şimdi Zaten hiçbir şey söylemeseniz de sizi tutuklamak zorundayım Yanılıyorsunuz Hiçbir şey yapmadım ben Carlotta'yı öldürmedim Ağlamanızın hiçbir yararı yok Bugün öğleden sonra buraya geldiniz Ve arkadaşınız Carlota'yı öldürdünüz Kesin delil yokken karar vermeseydik Harris size susmanızı söylüyorum Hadi bayan Margaret itiraf etmekten başka çaremiz yok Hem mahkemede cezanızı hafifletici bir neden olur bu Harris lütfen dışarı çık sen. Burada kalmanı istemiyorum Lütfen Ama Margaret Lütfen sevgilim ne diyorsam onu yap Dışarı çıkın Harris Peki efendim Evet sizi dinliyorum Her şeyi söyleyeceğim Bay Douglas Daha fazla acıya dayanabileceğimi sanmıyorum Lütfen Margaret Siz susun lütfen Anlatın Bayan Margaret Her şeyi anlatmanızı istiyorum Bugün öğleden sonra buraya geldim Bay Douglas Dansı yarıda bıraktığımın kimse farkına varmadı Harris o sırada sokağın alt başında bulunuyordu Beni görmedi İçeride Carlota karşılaydı Margaret Gelmekle neyi yettim bilemezsin Ben de seni dansa gitti sanıyordum Aa Ne o seni biraz tuhaf görüyorum Yoksa bir şey mi oldu Bak Carlota seninle baş başa konuşmak için geldim burayı Sana söylemem gereken çok önemli şeyler var Peki seni dinliyorum Hadi söyle bakalım ne söyleyeceksin Tüm dikkatinle beni dinlemeni istiyorum sende e, Dinliyorum işte Margaret görmüyor musun Velda bugün öğleden sonra izin alıp gitti Ailesini görecekmiş Bu evde yalnız kalmanın beni ne denli sıktığını bir bilse Canım sıkıldı işte Beni <gülüyor> dinle Carlota üstelik bir de şu budala Fred içeri girerek beni korkutmaz mı? Ne yaptı? Ne yapacak? Buraya gelerek tabanca mı çaldı? Tabancanı mı çaldı. Yazı yazıyordum ben. Arkamdan çekmeceye kadar gidip tabancamı almış. Sesini duyarak dönünce dili gibi odadan fırladığını gördüm. Karlata beni dinle lütfen. Bu gece Charlie bir polis arkadaşını yemeye getirecekmiş. Bugüne değin hiç ondan söz etmemişti bana. Evde hizmetçiler de yok. Evet, biliyor. Öyle ya. ...Vella'nın da çıktığını biliyorsun Charlie'nin bir arkadaşını getireceğini de biliyorum Nereden biliyordun? Charlie ile biz birbirimizi çok sık görüyoruz Carlota ya Senin sandığın gibi her gün öğleden sonra bankaya gitmiyor Charlie Bana geliyor Sana mı geliyor? Evet Carlota fretten ayrılışımın gerçek nedeni buydu işte Charlie ile anlaşarak Harris ile Böylece senin bizden kuşkulanmanı önlemek istiyorduk Demek kocam... En arkadaşım Sana söylemiştim Bazı öyle anlar oluyor ki erkeklerin beni etkilediğini anlıyorum Charlie'yi gerçekten sevip sevmediğimi bilmiyorum Ama zaten benim için önemli olan bu değil Yalan söylüyorsun Her zamanki gibi yalan söylüyorsun gene Hayır Carlota yalan söylemiyorum Charlie bana senin amcanı zehirlediğini söyledi John'la babamı da aynı şekilde öldürmüşsün Evet Bunları sana ancak Charlie söyleyebilir İlk zamanlar inanmıştım Charlie'ye korkuyordum senden Ama dansta Christie'yi gördüm Her şeyi anlattı bana Bu davranışlarından doğacak tehlikeyi düşünmüyor musun Carlota? Evet Kocamın seninle ilişki kurması da bunu gösteriyor zaten En iyi arkadaşım olan sen Bu evden gitmen gerek Neden? Yoksa yerime sen mi geleceksin? Bu kadarı biraz fazla değil mi? Ben sana hemen şimdi gitmen gerek diyorum Tehlikedesin Carlota Lütfen sözümü dinle ve hemen kaç buradan Ne tehlikesinden söz ediyorsun? Seni bu durumda hiç görmemiştim Margaret İyice çıldırmışsın sen Charlie Nereden girdin içeriye Yolda Bella'yı gördüm Seni yalnız bırakmamak için ailesinin yanına gitmekten vazgeçmiş Arka kapıdan onunla birlikte girdik Az sonra yemekleri hazırlayacağını söyledim ah, Beni seviyor musun Charlie Bu tür soruları herkesin önünde sormanın gereği var anlamıyorum Hem neden yüzün solgun öyle Yoksa benden gizlediğin bir şey mi var ee, Bak Charlie her şeyden önce şunu bilmeni istiyorum ki Evlendiğimiz gece amcamla ilgili sözlerime Şu anda As... bu tür konuşmalara ayıracak zamanımızın olmadığını anlamıyorsun galiba Az sonra dostum Douglas burada olacak Oysa biz sofrayı bile hazırlamadık Velda'nın aşağıda olduğunu söylemiştin Tabii tabi aşağıda Benim şu üstümdekileri çıkarmam gerek Hem sen de başka bir şey diysen iyi olur Bayan Margaret'e de bizimle yemeye kalmasını söylesene Tabi o da bizle şey Sakın kalmak istemediğinizi söylemeyin E Karlota içerden benim gri elbiselerimi çıkarır mısın? Olur Charlie. Ama önce şu öğleden sonraları gittiğim banka işini. Sende <gülüyor> Sen bir acayip var bugün. Bankada ne yaptığımı başka bir zamanda anlatabilirim sana. Hadi. <gülüyor> şimdi elbiselerime getir lütfen. Peki sevgilim, şimdi getir. Hayır Karlota, ayrılma buradan. Çok tuhafsın Merbi. Umduğum kadar kıskanç değilim. Kocamla yalnız kalmanda hiçbir sakınca yok bence. Ee, bir de kravat çıkarır mısın Karlota? Epeki seyrelim. Hangisini istiyorsun? İpekli gri çizgili bir kravatım olacaktı. Dur. Dur ben de gelip bakayım. Oldu Margaret. Cör! Hayır. Hayır. Hadi kalk ortadan artık. Geç kalıyoruz. Öldürdün onu Tanrım öldürdün onu Şimdi ne dersem onu yapacaksın sevgilim Önce ben çıkacağım dışarı ve Harris ile konuşmaya başlayacağım Bu arada sen piyano çalacaksın Hayır istemiyorum, istemiyorum. Piyanoyu Carlota'nın çaldığını sanacaklar Ben aşağıdakileri oyalarken arka kapıdan kaçacaksın sen Eczanedeki kasayı kırdığım için Kimse bizden kuş kullanmayacak göreceksin Hayır yapamam canım. Piyanoda ne istersen çalabilirsin Hayır burada kalmak istemiyorsun Kalacaksın Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Margaret Korkuyorum Söylediklerimi aynen yapmayı sakın unutma sevgilim Aldık Carlota. Deliliklerinin seni buraya sürükleyeceğini anlamalıydı Koçan işte orada. Harris'le konuşuyor. Hayır. Çalmak istemiyorum. Çalmamalıyım. Altı tatlı oyunumuzu dinlediriz. Yazan Miguel Mihura. Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı. Reji Zehnek Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Carlota Ayşegül Yalçın, Charlie Cüneyt Türel, Harris Kamuran Yüce, Douglas Bilgezobu, Velda Jandanteksoy, John Sükankahraman, Fred Amni Yalçın, Margaret Aliya Uzunatağan, Dr. Zihni Göktay, Bill Sezai Altekin, Christy Filistoprak. Radioteatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.